Merhaba Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bilgi Çağının Hukuku programı bugün yardımcı doçent doktor Mete Tevetoğlu'nu konuk ediyor. Hoş geldiniz Sayın Tevetoğlu. Hoş bulduk ağabeyim. Ee, bugün oldukça neşeli bir konumuz var sayılır. Ee, oyun ve hukuk, oyun hukuku ya da evet. oyun ve hukuk nasıl oluyor da bir araya geliyor çağımızda. Oyun ve hukuk bir araya geliyor çünkü oyun hayattan yaratılan bir şey. Hayatta var olan şeylerin aktarıldığı bir düzleyen bir platform. Dolayısıyla hayatın kuralları olduğu gibi oyunda kuralları var ve kurallarda hukuk belirliyor. Onun içinde adını ben koydum yaşın Allah versin oyun hukuku diye bir alan var artık. Kaç yıldan beri bu adla anılır oldu bu hukuk dalı? Yani benim araştırmalarıma göre yurt dışında tabii benzer şeyler var. Daha çok eğlence hukuku içerisinde bir alt başlık gibi bir alan ama Türkiye'de nispeten çok taze, çok genç bir alan. Ee, belki bir yıl demek ortalama makul. Böyle bir süre söylenebilir. Hı hı. Sevgili dinleyenler aslında Mete Tevetoğlu'nun bir sıfatı daha var. Yani birçok özelliği var da öteki şu İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi'nin Eski başkanlarından, şu anda da aktif üyelerinden. Ee, geçenlerde yine aynı merkezden avukat Gökhan Ahi ile burada bir toplantı, yap söyleşi yapmıştık. Bol bol kulaklarınızı da çınlatmıştık. Bilişim hukukunun konuşulmayanları paneline dönük olarak. Ee, orada Gökhan Ahi de oyun hukukuna değindi. Evet. Ee, bir de bulut bilişime değindi. Fırsat kalırsa program bitmeden Orada da size bir cevap hakkı doğmuştu, ona da değiniriz. Teşekkür ederim. Ee, siz de bu bahsettiğim panelde oyun hukukuyla ilgili çok ilginç bir sunum yapmıştınız. Sağ olun. Ee, oyun bir eser midir, değil midir? Hı hı. Ee, ne zaman eser sayılır, ne zaman sayılmaz? Ee, en çok atırımda kalan bölümü oldu. Evet. Galiba şöyle bir genelleme yapabiliriz. Ne dersiniz? Ee, i̇nternet hayatımıza yaygın biçimde girmeye başlayalı beri... Hı hı. ...bazı oyunlar özellikle internet üstünde oynanan oyunlardı ...daha popüler oldular, daha bilinir oldular. Ve bu oyun hukuku e, dijital ortamda oynanan oyunları... ...daha mı çok ilgilendiriyor, bana mı öyle geliyor? Yok, haklı bir tespit. Fakat... Tabi ondan ibaret olduğunu söylemekte biraz sırlandırıcı olur. Ee, oyunlar, dijital oyunlar, video oyunları, online oyunlar, kutulu Aha. oyunlar, konsol oyunları gibi çeşitli kategorileri var. Ama hepsinin temelinde e, tarihsel olarak baktığımız zaman video oyunları e, fikri var. Ve video oyunu teriminin tamamını kapsadığı kabul ediliyor. Tabi belirttiğiniz gibi internetin yaygın kullanımı... ...online ve çoklu oyunculu oyunların çok daha popüler ve yaygın olması... ...dolayısıyla hukuk meselesinin, hukuki problemlerin daha sık, daha devi, değişik şekillerde... ...bu oyun türlerinde karşımıza çıkması şeklinde biraz daha ön planda bunu söylemek mümkün. Oyun hukuku konusunun temel başlıkları neler Sayın Tevetoğlu? Şimdi biraz önce konuştuğumuz gibi oyun hukuku çok yeni bir alan aslında isimlendirme olarak da alan olarak da bağımsız bir alan olduğunu söylemek çok mümkün değil. Multidisiplinler bir alan. Birden fazla farklı hukuk disiplini ve branşıyla bağlantılı. Uh -huh. Fakat gelişecek bir alan olduğu için zaman içerisinde belki bağımsızlaşması gündeme gelebilir. Buradaki tartışma hemen fikir sanat eserleri kanunu ve buradaki kategorilerle başlıyor. Bizim kanunumuz bir şeyin eser sayılması ve korunması için sahibinin özelliğini taşıması onun hususiyetini arz etmesi teknik terimle gibi bir kriter koyuyor ve eserleri de kendi içerisinde dört kategoriye ayırıyor. Bu kategorilerin içerisinde özel bir kategori olarak bilgisayar oyunları yer almıyor. Daha çok bilgisayar oyunları yazılım, bilgisayar yazılımı veya programı kapsamında değerlendiriliyor fakat böyle değil içinde çünkü pek çok unsurlar bir bilgisayar oyununun, bir online oyunun veya diğer oyunun. Burada farklı eser kategorilerindeki unsurlar bir araya gelerek yeni bir eser türü meydana getirmiş durumdalar aslında. Örnek vermek gerekirse yazılım bağımsız bir eser. Kodlardan oluşan bir eser olarak koruma altında. Oradaki görseller, tasarımlar ayrı bir eser vasfına sahip. Kullanılan müzik, melodiler ayrı bir eser vasfına sahip. Yine kullanılan senaryo. Görüntü akışı. Bunlar da ayrı bir eser vasfına sahip. Tops, hepsini bir arada kümülatif olarak barındıran bir türden bahsediyoruz. Bunlara da multimedya eser deniyor üst başlık olarak aslında. Ha. Tıpkı web siteleri gibi. Web siteleri de bu kategoriler içerisinde tam bir yere sahip değiller. Çünkü onlarda da yazılı, görsel ve işitsel farklı eser kategorileri bir arada yine. Hı hı. Ve multimedya yani medyanın farklı unsurlarının bir araya geldiği bir eser kategorisi var. Bunun için işte biz kendimize diyoruz ki multimedya eser kategorisi ayrıştırılmalıdır. Mevcut dört kategorinin ilim edebiyat eseri, müzik eseri, güzel sanatlar eserleri kategorilerin dışında bağımsız bir grup haline getirilmelidir ve bunlara... Ayrı bir e, koruma sağlanmalıdır. Çünkü bugün bir oyunla ilgili uyuşmazlık çıktığında yazılım ihlaliyle ilgili mesela diyelim ki kodları çalındı oyunun Hı -hı. veya işte kopyalandı. Hı -hı. E, sadece o kodları koruyacak bir talepte bulunabiliyorsunuz. Diğer unsurları bahsettiğim diğer bileşenleri koruyacak bir talepte bulunamıyorsunuz. Hı -hı. E, dolayısıyla bunları toplu halde koruyacak, bağımsız bir varlık olarak bir hukuksuz cesare haline getirecek ayrıştırma, hukuki bir ayrıştırma gereksinim olduğu şeklinde bir tespitimiz var bizim. Ama zaten bizim fikir ve sanat eserleri kanunu... Daha yapılacak çok işler var öyle değil mi? E zaten bir değişiklik gündemde üzerinde çalışılan bir tasarım mevcut. Hazır bu süreç başlamışken. Eldeymişken. Multi... De Eldeymişken multimedya eserleri, oyunları, web sitelerinde ayrı bağımsız bir koruma, Hı -hı. Ya, koruma şartlarını belirleyerek tabii Hı -hı. hepsini belki korumak mümkün olmayabilir. Böyle olduğu için bazen mesela web sitesi sahipleri gidip web sitelerinin sayfa düzenini endüstriyel tasarım olarak tescil ettiriyorlar. Bu doğru Hı -hı. bir uygulama değil aslında. Ee, bu tasarım tesciliğine dayanarak da e, benzer sayfa düzenleri web sayfası düzenlerine kullanan diğer işletmecilere, girişimlere karşı hak iddiasında bulunabiliyorlar. Bu içinden böyle kolay açıklabilecek bir uyuşmazlık değil. Yani adil, dengeli ve hassas bir hukuki neticeye varmak istiyorsak hı hı. burada ismi doğru koymamız lazım. E, kriterlerini görülememiz lazım ve koruma şartlarını açıklamamız lazım. Mevcut dört kategori içerisinde biz biraz e, oyunların üvey evlat pozisyonunda olduğunu düşünüyoruz. Halbuki Pazar hacmi cirosu ve teknoloji bilişim hukuku bakımından yeni gelişen üçüncü basamak alan olduğu için derin bir koruma ihtiyacı var burada. Çünkü... Çünkü bir yandan devasa paralar kazanıyor oyun firmaları öyle değil mi? Tabii ciddi bir market Aa, öyle olduğu için at örnek vereyim mesela bir oyun çok popüler hale gelip kullanıcı sayısı işte 2 milyon 3 milyonu bulduğunda e, devasa sözleşmeler yapıyorsunuz. Oyunun adından burada bahsedebilirsiniz sayın evet Yo, sakıncası e, yok. Herhangi bir sınırlı bir oyun söz konusu değil yani spesifik olarak şu oyun ya da bu oyun demek. Gerekmez çünkü pek çok oyuncunun bu söz konusu. Fakat burada bazı hassasiyetler var sektörün hassasiyetleri. Çünkü oyuncu ile oyun arasındaki bağ biraz şey zayıf bir bağ. Yani kısa sürede kurulabilecek kısa sürede yıkılabilecek bir bağ. Öyle olunca... Oyuncu e, pardon oyuncu derken oyunu oynayan kişi anlamında. Tabi amatör ya da profesyonel ha. oynayan oyuncunun e, oyunla bağlantısından bahsediyorum. E, bu e, sıklıkla çok zayıf bir bağdır ve kolay kopabilir Yani oyun firması bakımından karşısındaki kişi bir müşteridir, hı hı. tüketicidir ve oyuncudur. Değişik sıfatları bir aradadır. Tıpkı bizim multimedya eser tanımında yaptığımız gibi. Hı hı. Ee, işte Mesela hile programları, hack programları oyunda kullanılmak üzere üretilenler bu sadakat bağını oyun içerisindeki adaleti yok ettiği için hemen ortadan kaldırabilir. Böyle bir riski vardır. Hı hı. Dolayısıyla sosyal hayatta e, bizim sahip olmak istediğimiz denge, adalet ve hukuk aynen kurallarını oyun içerisinde de gösteriyor. ...bazı oyuncuların puanları alıp başını gidi veriyor evet. kısa süre içinde. Evet, yüksek level'lara çıkabiliyorlar. Çünkü o yan aletleri kullanıyorlar onlar. Olabiliyor. Mesela 24 saat online oynanan bir oyunda 24 saat boyunca oynaması mümkün olmayan oyuncu... ...kendi uyuduğu iş yaptığı saatlerde karakterinin oyundaki devamını sağlamak için bazı programları kullanabiliyor. Bunlar illegal tabii. Hı hı. Ya da hile programı işte mesela diyelim ki bir savaş oyununda sınırsız mermi karakterine yükleyen bir program kullanabiliyor. Oyun ha. içerisindeki bütün dengeleri yok ediyor bu. Geçilmeyen duvarlardan geçmesi, uçamayan bir karakterin uçmaya başlaması gibi oyun firmasının koyduğu kurallar var. Oyunun kendi kuralları var. Bunlar da hukuk kuralı aslında. Bu işim çok fikri mülkiyet dışındaki bambaşka bir boyutu. Dolayısıyla bunlarda da koruma ihtiyacımız var. Fakat Böyle bir gereksinimle bir cumhuriyet savcılığına veya bir mahkemeye gittiğiniz zaman, yani oyundaki karakter uçmaya başladı ve bunun ha. sebebi şu hek veya hiledir dediğiniz zaman. Zaman nasıl bakıyorlar? E, bu önce yani Hiç ufak da olsa, tabi tabi, tabi tabi. Ne ufak, oldu? Sonuç? Ufak da olsa bir tebessümle karşılanabiliyor ilk planda. Çünkü alışılmış ya mahkemeler, adliyeler şeydir, efendim e, biraz böyle kasvetli gri ortamlardır. Hep cinayetlerin, işte hırsızlıkların, ağır suçların. Ağır olarak tarif edilen suçların işlendiği, kovalandığı, araştırıldığı yerlerdir. Onlarla mukayese edilerek bir yaklaşım sergilendiğinde ufak bir tebessüme sebep oluyor. Fakat burada da ağır ve ciddi bir suç var aslında. Eğer bir suçsa bu. Ee, devam eden böyle dosyalar var benim bildiğim ve takip ettiğim. Ee, anlattıktan açıkladıktan sonra meselenin boyutlarını, tabii işin ciddiyetini fark eden bakanlar gerekli refleks ve teklifleri geliştiriyorlar. Ee, alakayı da gösteriyor onda bir yeri gelmişken belirtmekte fayda var. Fakat biraz daha zamana ihtiyacımız var mesela ciddiyetini boyutlarını anlatmak için galiba. Azıcık somutlayalım ha tabii, ne dersiniz? Tabii. Mesela böyle çiftlik oyunları vesaire türü daha masum daha genel Hı -hı. geçer oyunlarda ne bileyim işte bedavadan çiftlik aletleri edini vermek, oyunda puanı ilerletmek için gerekli Hı -hı. aşamaları hızlı hızlı geçi vermek falan. O kadar da şey masum kaçıyor belki. Ee, hiç oynamadım onu bilmiyorum ama mesela online poker var ki hı hı. ciddi paralar döndüğünü biliyorum orada gerçek para. O, öyle bir oyunda e, hukuka aykırı davranıldığı takdirde değil hı hı. mi? Tabii. Normal hayatta kan çıkar e, denen durumlara. Tabii tabii. Dijital ortamda nasıl düşülüyor ya da ne oluyor? Orada iki noktayı belki hareket etmek lazım. Kumar vasfı olan oyunlar, gerçek paranın kullanıldığı oyunlar bu anlamda korumaya tabi değil. Değil. Hatta 56-51'e de sonradan Tabii. eklenen bir madde o. Tabii. Hem Peki gibi. Türkiye'de çok kişi oynuyor online poker nasıl oluyor? E, İllegal vallahi, İnternet oluyor? üzerinden oynanan soncu tarih tesadüfe bağlı olan her türlü oyun kumar vasfına sahip. İnternet üzerinden nasıl bir şey değiştirmiyor. Benim bahsettiğim oyunlar daha çok oyun içerisinde yaratıcısının, geliştiricisinin bir fikri e, varlığının olduğu. Kendi özelliğin pokerde böyle bir özellik yok mesela. Hı. Ama diğerlerinde işte bir senaryo var. Bir sahne akışı var. Bir görsel tasarım, müzik gibi unsurlar var vesaire. O savaş oyunları bir ara gazete, gazete manşetlerine de çıkmıştı hatırlıyorum. Tabi. Geçenlerde oldu. Gazeteye konu oldu. Bursa'da bir hanımefendi, ev hanımı, iki çocuğu olan bir hanımefendi hesabının, oyun hesabının hacklendiği için bir başvuruda bulunmuştu. Karakterin değerinden işte hatırlamıyorum ama yüksek bir meblağdı yine. Bu bayağı ilgi çekti çünkü bir ev hanımı, iki çocuğu var. Bir oyun, çok popüler bir oyunda. Şöyle bir karakter. Bölge Jandarma Bölgesi. Savaş oyunu muydu? Evet, savaş oyunu tarzında yine bir oyun. Bölgede Jandarma Bölgesi, Bursa'nın ilçelerinin ...ilçesine bağlı bir köyü hatta... ...yani nerelere kadar nüfus ettiğini gösteriyor aslında bu alışkanlığın. Çok ilginç. Ee, tabii biz burada jandarmayla beraber çalıştık. Onlara... Bu daha ediyorum. da ilginç. Ee, tabii. Yani görev bölümü, bölümü bakımından ve bölge bakımından... ...jandarmayla bazen emniyetle bazen ilgili savcılıklarla işbirliği yapmanız gerekiyor. Böyle şikayetler de çok fazla geliyor. Sonuçlandı mı davranı? Sonuçlandı tabii. Ne oldu? Kazandı ee, mı kadın? İlgili kişi tespit değildi. Hakkında ceza Hı. davası açıldı. Ee, bildiğim kadarıyla devam ediyor. Bunlar da IP bilgiler üzerinden, o kişinin oyundaki hesabı, account'u hackleyen ve kullanan IP bilgilerinden ilgili kişi erişmek mümkün tabii ki. Zaten oyun firmaları bunların kayıtlarını, log kayıtlarını tutuyorlar, account'u erişim bilgilerini. Resmi makamlar istediğinde de bunları temin etmek mümkün. Peki, oyun hukukunu Türk hukuku, Türk mevzuatı içinde önemli bir Konu başlığı olarak fikir ve sanat eserleri hukukuna oturttunuz. Evet. Başka bu konuyu düzenleyen kanunlar vardır değil mi? Ee, Onlar neler Fikrim Fikri mülkiyet hukuku dışında tabi ceza kanununun bilişimli suçlarına ilişkin düzenlemeleri var. Hı hı. Bu bahsettiğimiz örneklerin hepsi oraya gidiyor. Bir başkasının hesabına yetkisiz erişmek. Ee, oradaki o sistemde kalmak hesap içerisinde sadece kalmak tek başına buradaki verileri değiştirmek veya bundan menfaat elde etmek ee, Sistemde yetkisiz erişim varsa her yüklüde bilişim suçu vasfı kazanıyor ee, Onun dışında bir de tabii şimdi yeni kurulan çok taptaze bir federasyonumuz var dijital oyun federasyonu evet, Aklımdaydı soracaktım ee, Bu federasyon bir mevzuat dolaştırılması çalışması yapıyor hali hazırda Oyunlarla bağlantılı olarak derecelendirilmenin yapılması yaş gruplarına göre. tudov.org. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Hmm. Ee, yani mesela piyasaya sürülen oyunların yaş gruplarına uygunluğu en büyük tartışmalardan birisidir bu. Buna ilişkin uluslararası standartları e, yerel hassasiyetlerle beraber değerlendirilerek bir derecelendirme çalışması yapılıyor şu anda. E, yaş grupları hesaplanacak, şiddet çekiç doğanlar için uyarılar geliştirilecek vesaire. Onun dışında lisanslama, derecelendirme etik kuralların belirlenmesi gibi alt başlıklarda burada önemli. Bunlar ciddi bir mevzuat yaratacak. Bir süre sonra milli takım seçmeleri yapılacak. Örneğin bir Wolf Team'de işte milli takım oluşturulacak ve bunlar uluslararası turnuvalara katılıp Türkiye'yi milli sporcu olarak, elektronik sporcu olarak belki temsil edecekler ve Belki televizyonlarda şöyle haberler çıkacak işte Kore'de yapılan e, uluslararası Wolf Team yarışmasına katılan Türk milli takımı dereceye girdi ve <gülüyor> Cumhurbaşkanı huzuruna çıkarak e, ödül talimatına göre işte on altın elli altın altın nasıl güreşçilerde, atletlerde oluyorsa e, ödüllendirildi diye haberlerle karşılaştığımız zaman bunda yadırgamamamız lazım. Bu noktada da şuna geliyoruz: e elektronik oyun oynayanlar, elektronik sporcu vasfına sahipler. Bu federasyonun kuruluş mantığı bu kabule dayanıyor çünkü. Hı hı. E bu da tamamen taptaze yeni bir başlangıç Çok oyun ilginç. sektörü için. Çok ilginç. Bir de bakıyoruz bundan 6-7 sene sonra mesela evet. e sizin bu dijital oyunlar federasyonu Tudof hı hı. futbol federasyonu kadar önem kazanmış. Mı? Kazanabilir. O, çünkü kazanamaz e, canım futbolun yeri başka bu ülkede e, ve bütün dünyada. Şimdi tabii e, oyun öyle bir e, dinamik ki futbol da alıyor içerisine biliyorsunuz. Ha bakın o olabilir. E, zaten Değil bütün mi? dijital e, tabii, futbol dijital futbol oyunları yaratan firmalar ilgili ülkelerdeki federasyonlarla isim hakları için sözleşme yaparak bunları yapmak durumundalar. İsim karakter oyuncunun yüz hatları, saçı, modeli. Klasik davranışları ve hareketlerini dahi oyunda görebiliyorsunuz bugün. Yani adam mesela normalde futbol oynarken biraz kafasını eğerek biraz kamburu çıkarak koşuyorsa oyunda da öyle koşuyor. Hmm. Bu kadar detayları dahi alabiliyorsunuz. Ve bunları yapabilmek için de e, tabii ilgili federasyonlarla ve o federasyonların üyesi olan takımlarla bir şekilde bir anlaşmayla izin almanız gerekiyor. Dolayısıyla oyun futbolu da basketbolu da kendi içerisinde barındırabilir. Oynamadığı alan kalmayacak diyorsunuz yani. Hayır, hayır. Ben... <gülüyor> Peki yabancı şirkete ait oyun Türkiye'de korunuyor mu ya da bu, bu durum nasıl? Yani bu Tabii konu? yani eser olarak nitelendirdiği için bir tescil mükellefiyeti yok. Hı -hı. En büyük özelliği o zaten. Markanız olsaydı markalarda mesela bunu yapmak zorundaysanız. Ülkesellik ilkesinden dolayı her ülkede ayrı ayrı. E, yabancı olması fark etmiyor. Türkiye'de herhangi bir ihlal söz konusuysa e, az önce bahsettiğimiz örneklerde olduğu gibi hack ile e, vesaire ya da private serverlar var mesela. Belki geri ona değinelim. Gelin dünya çapında çok popüler bir oyun söz konusu. Hı hı. Ee, Türkiye'de e, müteşebisler bazen bu oyunun aynısını kendileri üretiyorlar. Ee, kendi serverlarında bu oyunu hizmete açıyorlar. Ee, lokal olarak öyle bir operasyon olmamasına rağmen kullanıcıları var. Aynı at ve aynı görsel öneriler. Aynı görsel, oyun, aynı, görsel de, aynı içerikler. Belki çok daha gelişmişlerini hı. sağlayarak. Hı. Ee, özel serverlarla hiçbir hakkı yokken, hiçbir yetkilendirmesi yokken e, lokal olarak bu iş yapan insanlar, girişimciler de var. Bu tamamen kanuna aykırı. SRT Cabus Vasfına sahip. Ee, ama bunlar da var ve azım sanacak sayıda da değil maalesef. Bugün çok fazla sayıda. Hatta geçen bahsettiğiniz panelden çıktık. O gün onları konuşuyorduk. Çıkışta iki tane çok genç arkadaş geldi. Dediler ki biz falanca oyunun e, private server'ını işletiyoruz dediler. Aa, ne güzel. Bir de söylüyorlar. Söylüyorlar tabii. Yani. Yani. Ama dediler biz çok küçüğüz lütfen işte yani bizim küçük olduğumuzu eğer böyle bir durum söz konusu olursa dikkate alın. Çünkü biz çok kazanmıyoruz. Çok kazananlar var isterseniz onlara size söyleyebiliriz. Ama bunlar şey ne yani. Ne dediniz peki siz o zaman onlara? Onlara diyebileceğim çok fazla şey yok yaptıklarının bir ihlal olduğunu söyledim tabii yani rakam çok önemli değil burada. O belirleyici bir unsur değil çünkü. ...Eser'e tecavüz olduğunda onlar da farkındalar... Yani Panelde de gelip öğrenmek istedikleri şeyi buymuş zaten sordular daha sonra... Hmm. ...ben bırakmalarını önerdim kendilerine yaptıkları şeyi... ...çünkü e, siz ya da başkası fark etmiyor... ...fiilin kendisi burada Hukuk aykırı... ...böyle bir problem var... ...ama bu şunu gösteriyor... E, ...işte 24-25 yaşındaki iki tane genç arkadaş... ...iş güç sahibi kimseler bunlar... ...hani başka işlerle de uğraşıyorlar bu arada... Bir yandan da uzun zamandır oyunlarla bağlantılı o sektörün içerisinde oldukları için buna kalkışmışlar. Çok fazla var diye duyuyorum. Bir kısmından haberdarım, bir kısmından değilim. Çünkü derin bir şey burası, dünya aslında. O bakımdan çok da yaygın bir durum. Private serverlar yani özel server kurup kendi serveruyla hiç sahibi olmadığı bir oyunu yayıncılığını yapmak, onu çalıştırmak, reklam almak sitesine, ...burada oyun parası satmak gibi şeyler falan bunlar e, hukuk tarafından kabul edilebilir şeyler değil. E, maalesef şeyin e, toplumun bu konudaki bilinci biraz zayıf olduğu için... bunu yapabileceğini, bunun hakkı olarak yapabileceğini zanneden, düşünen, buna inanan insanlar da var. E, bu vesileyle onları da bilgilendirmiş olalım. E, Mete Tevetoğlu aslında ben de sözü oraya getirmek istiyordum. Yani şu ana kadar hep oyunu üretenler açısından baktık meseleyi. Bir de oyuncular açısından bakalım oyun yani tüketicisi oyunu hı hı. kullanan oynayan kişiler açısından. Hı hı. Ee, onların da bir hukuku oluşuyor elbette. Ögelerden evet. biri çünkü değil mi oyunu Tabii. oluşturan. Oyuncu olmasa oyun tek başına zaten anlamsız. Evet. Ee, onların gözüyle bakalım mı birazcık? Tabii ki. Onlar nelere Aslında... dikkat etmeli, onların hakkı hukuku nedir ne değildir? Aslında burada oyuncuların en çok karşılaştıkları problemler şey onların oyun içerisinde kullandıkları bir takım oyun eşyalarının illegal şekilde hesapların aktarılması ve bunun sonucunda hesaplarının kapatılması sorunu. Ondan sonra benim hesabım neden kapatıldı ee, ya da oyun içinde e, hakaret, tehdit, karşı tarafa küfür etme gibi durumlarda hesapların kapatılması zorunda karşı karşıya kalıyorlar. Sport bence olmayan, olmayan davranışlar. Sport bence olmayan davranışlar. Ya. Aynen öyle. Hani e-spor dediğimiz için hmm. bile bir kısmı var. Ee, bu e hack programlarını kullanmanın yarattığı sıkıntılar var. Ee, ve e asıl buradaki derin tartışma şurada ortaya çıkıyor. Ee, bu diğer bu sosyal medya siteleri için de geçerli. Bir sosyal medya sitesinde örneğin bir paylaşım sitesinde hesap sahibi olan kişinin sahibi olduğu hesap kendisine mi ait yoksa o firmaya o yayıncıya mı ait sorusu oyunlar söz konusu olduğunda aynen varlığını muhafaza ediyor. Yani oyun karakterini 10 yıldır oynuyorsunuz. Bizim benim gördüğüm bazı oyunlarda işte bir şirketin genel müdürünün işte bir account'u var 11-12 yıldır oynuyor kullanıyor. O kadar yatırım yapmış ki işte mihferler, mızraklar, atlar alınmış, karaktere sakal takılmış <gülüyor> e, vesaire. Yani bu itemlar yüklenmiş karaktere, level'lar yükseltilmiş. O üstündeki itemların değeri işte diyelim ki binlerce lira değerinde. Fakat oyun diyelim ki düşüşe geçti, popülerliğini yitirdi. Ve firma yerli ya da yabancı fark etmez fişi çekti dedi ki ben artık bu oyunun yayıncılığını bırakıyorum Hı. çünkü karlı bir iş değil benim için bu veya işte yeni bir ürün var onu piyasaya süreceğim veya ben iflas ettim artık devam edemiyorum dediği zaman bu karaktere bu ekanta bu kadar yatırım yapmış bu itemları satın almış olan oyuncunun durumu ne? Ee, bir bardak soğuk su içecek ee, öyle maalesef çünkü yani, bu, bu karakterlerdeki hesaplar tabi firmalarla yayıncılarla beraber başka oyunlara aktarılabilir orta, orta çözümler bulunabilir fakat mülkiyet meselesine geldiğimiz zaman yani kime ait dediğin zaman firmaya ait çünkü eser onun. E, ...ve oyuncu orada sınırlı bazı şeyler yapma hakkına sahip... ...yaptığı şey de hani eserde işleme değil... ...bir kitabı tercüme etmek gibi bir şey değil... ...yeni bir şey ortaya çıkartmıyorsunuz... ...o bakımdan böyle bir hakka maalesef sahip değil oyuncular... ...bunu dikkate almaları gerekir... ...her zaman bilmeleri gerekir... E, ...bu bir problem olarak karşıdan çıkabiliyor... ...geçenlerde işte şeyi konuşuyorduk... ...o panelde de bahsedildi... Hı. ...Halk Arz'a giden işte sosyal medya sitesi var Amerika'da... ...gitti Halk Arz yapıldı... ...teknoloji indeksinin en büyük Halk Arz'ı oldu bu... Ertesi gün %13.9 ile başlayan bir düşüş başladı. Hı hı. Şimdi zarara doğru gittiği söyleniyor. Hatırlarsanız panelde onu tartışmıştık. Halka arz edilen şey ne? Bir firma e, halka arz edip para topladığı zaman bilançoları vardır. E, işte Gayrimenkulleri, sözleşmeleri, ciroları vardır. Bunlara göre değerlendirilir ve işte halka buyurun gelin alın denir. Bir sosyal medya sitesinin e, sattığı zaman nesi değerlendirilebilir? Kullanıcı sayısı. Ee, bu kullanıcıların ne kadar penetre ettikleri, e, ne kadar süre kaldıkları, neyi paylaştıkları e, gibi unsurlar bir. Bunlar hepsi soyut varlık vasfına sahip. Hı hı. Dolayısıyla ortada aslında somut bizim alaşa geldiğimiz anlamda halkla paylaşılacak, onları ortak haline getirecek bir durum da yok. Aynı mesele oyunlar için de geçerli. Çünkü e, benim öngörüm şu, kısa bir süre sonra da oyun firmaları halk arzulara başlayacaklar. Çünkü belli bir doygunluğa ve e, pazar paylaştıktan sonra artık... ...yeni yatırım ve finansman kaynağı olarak bunu kullanabiliyorlar. Zinga geliyor galiba değil mi bunların evet. başında? Evet. Facebook Hı -hı. E, gibi e, firmalar var. E, Şu şeyi e, atlamadan bir minik dipnot tabii. koyayım. E, bu sabah okudum Facebook'un halka ile ilgili olarak. Hı -hı. Nasdaq bir tazminat programı e, uygulayacağım demiş. Hı -hı. Yani bu hisselerden satın alıp zarar edenler için. Evet. ...böyle bir şey... Bunun ...küçük bir, bir, bir haber... ...bir tek sebebi olabilir... ...haberde pek açıklanmaz bunlar ama... ...izahnamede yanıltıcı bilgi verilmişse... Hmm. ...fiyat oluşurken... ...bu tazminat sebebi olabilir... E, ...tabii ki... ...belki onların da bir hatası oldu ama... ...yani bu halka arz sırasında... ...kendilerine düşeni doğru yapmadıkları için... Tabi tabi ...doğru açıklamadıkları için olabilir... ...bir dakika... ...evet... 94.9 Açık Radyo Bilgi Canı'nın Hukuku programı son bir dakikasına girdi sevgili konuğumuz Sayın Mete Tevetoğlu. Toparlayacak olursak Açık Radyo dinleyenlerine bir cümleyle e, oyun hukuku konusunda Mete Tevetoğlu mesajını verelim ve bugünkü programımızı noktalayalım. Teşekkür ederim Avniye Hanım. Belki burada genel hepsi, her şeyi bu kadar konuştuğumuz şeyi kapsayacak benim geliştirdiğim bir slogan tekrarlanabilir. Oyunun kuralları var. Hayatta da var dijital ortamda da var kutlu oyunda olsa var bunu bilmek lazım bu kurallar bazen size doğrudan etki eder bazen dolayısıyla muhatap olduklarınıza etki eder Bunlar onlar için geçerlidir ama unutmamak lazım oyunun her zaman kuralları var. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenlerine bol oyunlu bir hafta sonu mu? Dilesek ne yapsak acaba? Güzel bir dilek katılıyor. <gülüyor> Teknik Masa'da sevgili arkadaşım Volkan Ağırla birlikte iyi bir hafta sonu diliyoruz. Sayın Tevetoğlu'na tekrar teşekkür ediyoruz.